Merhabalar, bu hafta yine sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin, ben Elif Sezginer verin Bu hafta İstanbul'da herhalde yine iklim değişikliği ve çevre konusundaki en önemli olaylardan birisi olan Global Power Shift yani Küresel Eksen Değişim Toplantısını ve onun son gününe denk gelen 29 Haziran'daki iklim değişikliği eylemini konuşacağız. Önce bir o etkinlik nedir, ne değildir diye anlatarak başlayalım olmazsa. Aslında hani ben bugün biraz aynı zamanda hem dinleyici hem sunucu gibiyim çünkü <gülüyor> e, hazırlıklarınız çok uzun zamandır devam eden bir konu. Hani e, sen iklim projeleri sorumlusu olarak vakıfta çevre politikaları koordinatörlüğünün yanı sıra e, o kadar uzun zamandır bu konudaki yazışmalar bizi bilgilendiriyorsun ama aslında... Ee, ...hani 29 Haziran'da da büyük bir etkinlik olacağını biliyoruz ama içeriği aslında e, çok da net değil. Yürüyüşümüz var ama bir şenlik havasına geçecek bir şey olacak onu anlıyorum. Bayağı bir heyecanla da bekliyorum ama gerçekten önce amaçtan başlayıp herhalde o etkinliğe varan süreci sen bize özetleyeceksin. Evet, e, yani önce GPS yani kürese eksen değişimi toplantısı nedir ne değildir diye bir bakalım... E, bu aslında bir yıldır falan üzerinde çalışılan bir toplantıydı. Toplantının genel içeriği şöyle dünyanın işte 140'a yakın ülkesinden e, 600'e yakın iklim değişikliği aktivisti geldi Türkiye'ye. Yani iklim değişikliği konusunda çalışan ama özellikle de gençler geldiler. E, bugün sabah bir toplantı vardı ki birazdan onun detaylarına gireriz zaten. E, ama esas amaç bu insanların bir araya gelip... Yani gezegende bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyoruz. Yani biz burada konuşurken bile e, Filipinler'de kasırga oluyor. E, bunun yanı sıra hani baktığımız zaman büyük resme her yıl en az 5000 bin insan iklim değişikliğinden ölüyor. Ve milyonlarca insan iklim değişikliği yüzünden e, evlerinden oluyor. Yani iklim değişikliğine bağlı yaşanan seller, fırtınalar, kasırgalar gibi felaketler yüzünden. Dolayısıyla iklim değişikliği hakikaten e, en önemli konulardan bir tanesi. Bugün sabah toplantıda Kuminaydu diyordu Greenpeace International'ın... ...yani e, uluslararası e, olarak Greenpeace'in e, başkanı, başkanı demeyelim ona... ...yöneticisi hı hı. olan Kuminaydu. Hayatta diyor bir kere diyor, CIA ile aynı şeyi düşündüm. O da 2003 yılında CIA, Amerika, Amerikan başkanı George Bush'a... E, ...Irak'taki kimyasal silahlar falan en büyük sorun değil... ...en büyük ve gelecek sorun iklim değişikliği. Çünkü bu yüzden milyonlarca insan başka yerlere göç etmek zorunda kalacak... Keza bir o kadar insanda hayatını kaybedecek. Dolayısıyla bu küresel çapta bir kriz yaratacak dediği zamanda diyor. Hakikaten öyle bir noktaya gel geldik diyebiliriz yani. Her yıl Muson Yağmur'u yüzünden yaşanan sellerde milyonlarca insan evlerinden oluyor. Pasifik Adaları ki toplantıya Pasifik Adaları'ndan gelenler var. Ortalama 80 saatlik bir uçak yolculuğuyla geldiler. Ee, onlarla konuşmak çok etkileyici örneğin. Çünkü çok net şey yapıyoruz yani... Biz burada kuraklığı hissediyoruz ama bunun iklim değişikliğine çok somut olarak bağlamıyoruz. Ama onların sürekli söyledikleri şey biz, biz boğulmuyoruz, biz mücadele ediyoruz diyorlar. Çok çok güçlü bir slogan ve çok güçlü bir e, duruş aslında. Çünkü Pasifik Adaları çok ciddi şekilde sular altında kalıyor. <gülüyor> aslında Düzluların... bu çok gözle görülür bir şeyken şimdi e, aklıma hani iklim için mücadele eden insanlar kuruluşlar deyince, hani Türkiye'de bir oluşumumuz var iklim ağı. Onunla ilgili olarak yıl boyunca e, çeşitli görüşler e, duyurduk ve ülkemizle ilgili durumun aslında ne kadar vahim olduğunu dile getirdik. Sadece dünya değil ama aklıma basın bültenlerinden birisinin içeriği geldi. Hala iklim değişikliğini tartışanlar var mı yok mu diye tartışanlar olması aslında bu etkinlikle e, belki e, biraz daha farklılaşır diye düşünüyorum. Çünkü hala var mı yok mu diye tartışanlar olduğunu bilmek de e, komik geliyor. Aslında e, artık var mı yok mu diye tartış artışan yok iklim değişikliğini, iklim değişikliği yoktur demek üzere ee, fosil yakıt şirketleri tarafından satın alınmış bilim insanları var. Onun dışında kalan bütün insan, <gülüyor> bilim insanları zaten iklim değişikliği var olduğunu söylüyor. Örneğin, işte öyle bir gazeteci var sürekli İngiltere'de bir gazetede hep bir köşe yazılarını böyle üç ayda bir falan sürekli iklim değişikliği yokmuş zaten falan diye çıkıyor. Evet. Arkasından ve diyor ki işte NASA'nın şu raporuna baktım iklim değişikliği yokmuş diyor. Hemen arkasından NASA açıklama yapmak zorunda kalıyor. İklim değişikliği var yanlış anlamışsın falan diye. Dolayısıyla artık hani varlığı yokluğundan ziyade evet. e, hayatta kalma yani medeniyeti kurtarma mücadelesindeyiz. Dünya büyük ihtimalle biz yokken çok daha... E, harika bir yer olacak yani biz ormanları kesmiyorken denizleri kirletmiyorken çok daha sürdürülebilir bir yer olacak ama bu arada yok olan da biz olacağız bizimle evet. beraber başka milyonlarca canlı türünde yok edeceğiz bizim fosil yakıt bağımlılığımız yüzünden. Tabii Dolayısıyla... doğanın bize ihtiyacı yok sonuçta. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Çünkü onun bir parçasıyız. Biz de eksilirsek belki bir fark olabilir ama... ...tüm canlıların eksilmesi başka bir şey. İnsanlığın yok olması başka bir şey. Evet. Ee, bence hep beraber var olsak <gülüyor> en güzeli. <gülüyor> Dolayısıyla e, küresel eksen değişimi aslında bu, bu farklılığı yaratmak için. Yani küresel ölçekte e, istediğimiz dünyayı nasıl yaratabiliriz? Ve bunun için kendi ülkelerine döndüklerinde biraz daha bilgili, biraz daha konuyla ilgili... Ee, ...teknik kapasiteye de sahip çalışacak gençler yaratmak üzerine yapılan bir toplantı. Bir hafta sürüyor toplantı. Pazartesi günü başladı. Ee, bu pazar günü sona erecek ama cumartesi günü bir eylemle sona erecek toplantı. Ee, 29 Haziran'da olacak. Peki kimler var bu eylemde? Kimler destekliyor Bunlar içinde? Ee, aslında birçok yani Türkiye'deki e, çevre konusunda çalışan birçok sivil toplum kuruluşu var... Onunla beraber önemli olan bence bu e, küresel eksen değişimi toplantısına gelen uluslararası katılımcılar da katılacak. Bununla beraber aynı zamanda yerellerden de çok sayıda insan geliyor. Örneğin hani çağrıcı kurumlara baktığımızda bu küresel eksen değişimi yani GPS toplantısını düzenleyen <gülüyor> 350 org çağrıcılar arasında e, Greenpeace, Tema Vakfı, Yeşil Düşünce Derneği, bizim şu an program yaptığımız Açık Radyo, e, ÇEHAV, Toplum Gönülleri, Küresel Eylem Grubu. E, Bağımsız Hayvan Hakları Aktivistleri, Sokak Bizim Derneği, Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği, e, Eurosolar Türkiye, Fikir Sahibi Damaklar, Yeryüzü Derneği, Kados gibi birbirinden çok e, farklı kurumlar var. Bunun yanı sıra e, bir diğer tarafta da işte yerellerden gelenler var ki bizim için en önemli olan şey zaten bu. İşte İzmir'den, Kocaeli'den, Sakarya'dan, Tekirdağ'dan, Kırklareli'den, Yalova, Bursa, Malatya, Çanakkale... Ankara, Karaman, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Rize ve daha bir sürü yerden yerellerden yerelde iklim değişikliği konusunda mücadele eden. Daha doğrusu yani kömürü durdu durdurduğunuz zaman zaten iklim değişikliği konusunda çok önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yerelinde işte termik santralleri, HES'lerle, nükleerle ve iklim değişikliği hızlandıran diğer tüm faaliyetlerle mücadele eden insanlar bir araya geliyorlar. Aslında çok güzel bir buluşma. Hem yerel hem ulusal hem uluslararası hani... Iklim konusunda direkt Manado'dan insanlar iklim olduğunu düşünmese bile yerelde, ulusalda her yerde verdikleri çevre mücadelelerinin aslında aynı noktaya vardı. Sonuçta e, bir zarar verdiğiniz zaman e, bu yine iklim değişikliğine varıyor her her durumda. Gerçekten hani kendi kapınızın önü de dediğiniz gibi Filipinler'de bir kasırga ya da bir şey oluyorsa o da hepsi hepsi bizim sorumluluğumuz. Yani dünya hem çok büyük hem çok küçük maalesef. E, ...sorunlar yaşamak hiç güzellikleri yaşamakta küçük olsa ve bize de yansısa diye düşünüyorum burada ama e, mesela çok e, ...Cumartesi günü bu odak noktası olacak insanları davet ediyoruz saat 15'te e, numara Hastanesi önünde buluşalım diyoruz orada buluştuk sonra ne olacak ben onu merak ediyorum hani devamında. Ee, evet o da bence yani bu hem buluşmanın yerellerden ulusal sivil toplum kuruluşlarından ve uluslararası aktivistlerden oluşacak olması bir önemli noktası İkincisi de e, Normalde biz hani bir yürüyüş yapacağız dediğimiz zaman insanların aklına böyle bir araya gelip dümdüz yürüdüğümüz bir şey geliyor. Bu sefer öyle olmayacak çünkü hem e, bu yapılan GPS toplantısının içinde yaratıcı eylemlilik atölyesi diye bir bölüm var. Bu yaratıcı eylemlilik atölyesi ilk günden beri aslında 29 Haziran'ı nasıl daha eğlenceli ve yaratıcı yapabiliriz diye uğraşıyor. Dolayısıyla 29 Haziran... Tahminimizden çok daha eğlenceli ve yaratıcı olacak. Yani devasal kuklalarımız, işte kollarını indirip kaldırıp mesaj veren şey, korkuluğumuz gibi e, çeşitli böyle birbirinden eğlenceli, <gülüyor> atraksiyonlu diyelim artık ona şeydi <gülüyor> yeni nesil diyelimle evet e, böyle bir sürü farklı şeyi bir araya getirecek. Ondan sonra Kadıköy Meydanı'na yürüyeceğiz, Haydarpaşa Milas Hastanesi'nin önünden. Kadıköy Meydanda da e, bir konserimiz olacak, lüksusun. ...konseri olacak. Ee, yani Biz hakikaten çok heyecanlıyız... ...birbirinden farklı, bu kadar farklı... ...rengi bir araya getirecek olmasından. Onunla beraber bence... ...en önemli diğer nokta... hani ...iman tazelemek gibi olacak ama... ...bugün örneğin... E, ...sabah Birleşmiş <gülüyor> Milletler... ...iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin... ...sekreter... E, ...genel sekreteri Cristiana Figueres... <gülüyor> ...Küresi Eksane İşim ...toplantısında konuşmacıydı. Onunla birlikte Kuminaydu da konuşmacıydı. Ee, beni çok etkileyen şey Cristiano figüreresinin hani ben benim iki tane kızım var ve bu iki kızım için iklim değişikliği mücadele ediyorum. Benim bu iş yapmaktaki tek amacım kızlarımın gerçekten e, mutlu bir geleceğinin olmasını garanti etmek ve ben bu kadar genci bir arada gördüğüm için çok çok heyecanlıyım çünkü ben her sabah uyandığımda kızlarıma bakıp aslında hepinizi düşünüyorum dedi ve böyle sahnede bir anda ağlamaya başladı. Çok etkileyici hakikaten aslında. Gerçekten. Yani geldiğimiz noktada artık sadece e, hani bizim gibi çevre örgütleri değil... ...artık Birleşim Netler e, Genel Sekreterliğinden de... yani ...bir sözleşmenin sekreteryesini yapan insanı ağlatabilecek kadar büyük bir krizle karşı karşıyayız. Ve bunun çözüm içinde herkesin baktığı nesil e, şu anki genç nesil. Çünkü biz eğer şu an var olan genç nesil olarak biz bu işi beceremezsek... ...bizden sonraki nesillerin varlığını tamamen riske atacağız. Dolayısıyla bizim şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Aslında o kapsam da çok güzel. Benim en çok hoşuma giden bu iklimle ilgili bu eylemin e, etkinliklerdesinin e, yaklaşımı... ...sorun çok kötü, çok ciddi ama buna yaklaşımımız tamam böyle bir sorun var... ...bunu kabul ettik, çözüm yollarını biliyoruz. Ne yapabiliriz, sen de bir şey yapabilirsin diye gayet pozitif, yapıcı ve hani çözüm odaklı bir e, yaklaşım... Bu çok önemli çünkü sürekli kötü şeyler söyleyerek de insanların her zaman bir şeye katılımını sağlamak güç aslında. Hani umut hani her şeye rağmen umut var diyoruz ya umudumuzu kaybetmeden... E, bu e, eyleme, bu etkinliğe sahip çıkmalı. Çünkü hepimizin tamam birey olarak e, yapabilecekleri şeyler var ama e, bunun e, çözüm yolu tabii toplum olarak bazı şeyleri değiştirmekten geliyor. Tüketim alışkanlıklarımız gibi. Yani hiçbir zaman aslında doğada hiçbir şeyin yok olmadığını, başka bir şeye dönüştüğünü bunu kirlettiğimize, zarar verdiğimizin ayırdığında e, olmak aslında iklimle mücadele için herhalde en önemli adım olur diye düşünüyorum. Evet. E, bence de o çok önemli bir nokta yani İklim değişikliğindeki sorunu gösterirken aynı zamanda çözümü de göstermek. Çünkü elimizde çözümlerimiz var mevcut. O çözümlere yani tek te, tek sebep inadımız aslında. Ee, inadımız ve kibirimiz. Yani şu an var olan sistemden vazgeçemeyiz diye düşündüğümüz ve çözümlere doğru yönelmemek konusunda da biz her şeyin iyisini biliyoruz diye düşünerek yaptığımız kibirimiz. Onu biraz daha detaylı konuşuruz ee, bir şarkı arasından sonra. Şimdi bir kısa şarkı arası verelim. E Miriam Makeba'dan Pata Pata'yı dinleyelim. ...Makyava'dan pata patayı dinledik. Ee, şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edersek aslında hem iklim değişikliğinden hem de 29 Haziran eğiliminden konuşuyorduk. Evet. Bir sonraki adım ayağında da e, iklim değişikliğine karşı çözümlerimiz var. Ve bunları niye geçmiyoruz acaba'yı bir tartışalım demiştik. Aslında e, dediğimiz gibi yani iklim değişikliğinin bugün sabahki toplantıda yani Christiana Figures ve... Kuminaydu'nun birlikte katıldıkları toplantıda Kuminaydu çok önemli bir şey söyledi. Aslında çok hani insanın fark etmediği bir şey. Her dinde yerin altına bakmak cehenneme doğru gitmeyi gösterir dedi. Biz dedi insanlık olarak bir türlü yukarıya bakmayı öğrenemedik. Hep dedi yerin altına bakıyoruz. Yani kömürü çıkartalım, petrolü çıkartalım, işte kumları sıkalım, oradan petrol üretelim, kumul petrolü yapalım, kaya gazı çıkartalım diye... Yani yerin altında o bize yıllardır yıllardır metafor olarak öğrendiğimiz yerin altı cehennemdir'i kazıp kazıp onu gün yüzüne çıkartıp kendimizi de yani kendi hayatımızı da cehenneme çevirmeye çalışıyoruz dedi. Onun yerine yapmamız gereken şey aslında çok basit. Her dinde yukarıya bakmak, yani Allah'a biraz daha yakın olmak ve e, daha temiz görmeyi yani işte her dinin tanrısına daha yakın olmayı ve daha yüksekten bakmayı daha böyle ulu ve kapsayıcı bir bakışı şey yapar. E dünyada yaşayan biz insanlar olarak yukarı baktığınızda da rüzgarı ve güneşi görüyorsunuz doğru. ama ama hiç bakmıyoruz bir türlü yukarıya yani çözümlere doğru dedi. Bu şey anımsattı bana Artvin Celat Tepe ile ilgili o dava olduğu zaman bir slogan şey yapmışlar hatırlıyor musun toprağın üstü de altı da değerli diye. Ee, ama bu da çok e, ilginç gerçekten. Hiç öyle düşünmemiştim. Ee... Evet, yani metaforik olarak bakınca aslında hakikaten de doğru. Biz, yani sadece insanlar olarak çözümlerimiz varken başka şeylerde ısrar etmiyoruz. Yani kötü olduğunu bile bile kötü olduğunu bildiğimiz enerji yöntemlerinde ısrar ettiğimiz için e, iklim krizinden bir türlü çıkamıyoruz. Örneğin işte Türkiye'nin şu an mevcut termik santral projelerine baktığımız zaman. Türkiye şu an yani planladığı termik santral yatırımlarını yaparsa dünyada kömürde e, en çok kömür kullanan üçüncü <gülüyor> ülke haline gelecek. Bu çok büyük bir rakam. Aynı zamanda da işte yani ben ZS3'ün yani Zonguldak'ta yapılması planlanan ZS3 termik santralinin ki bizim de müdahil olduğumuz bir dava süreci var o termik santralin. E, onun ÇED raporunu okuduğum zamanı hatırlıyorum. Yani rapor okurken ağladım. Ayda 600 bin ton uçucu kül ...tuttuğu ve işte havuzlara gömdüğü kül neyse... ...ama 600 bin ton külden bahsediyoruz. Yani nasıl bir insan... ...daha fazla para kazanabilmek için... ...kendi türünden başka bir canlıya... ...600 bin ton kül atmayı... ...ve böyle bir zulmü diyeceğim artık... ...yani reva görebilir gibi bir... ...hakikaten insanın aklı almıyor... ...bir durumdayız. Dolayısıyla aslında bir... E, ...yani kendi medeniyetimizi... ...kurtarma mücadele isterken... ...bu işin bir sürü farklı yanı var. Yani iklim değişikliğinin etkileri yüzünden... Hayatını kaybeden insanlar bir tarafta ama biz e, kirli teknolojilerde ve kirli enerji yöntemlerinde ısrar ettiğimiz için e, hayatını kaybeden ve işte bundan çok ciddi şekilde etkilenen insanlar var. Örneğin Zonguldak'ta hastanelerde eskiden onkoloji bölümü yokmuş. Şu an en gelişmiş çocuk onkolojisi ve onkoloji bölümleri Zonguldak'ta. Onun Mesela sebebi şimdi... de işte yine kömürün etkileri. Bugün aslında şimdi bahsedince gazetelerde bir haber vardı. Durmayan teyzeler diye onu e, okudun mu bilmiyorum. Yani gerçekten mutlu oldum ben. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'de... E, ...köylü teyzeler ayaklanmışlar... ...mermuracakları tarafından... E, ...kirletildiğini e, söyleyerek içme sularını... ...ve şişeden içme, musluktan e, iç... E, ...gibi bir e, ifade de kullanmışlar... ...üstelik bir sürü dava açmışlar... ...kazanmışlar... ...ve kazandıkları bu dava e, kararlarının... ...uygulanmamasını e, protest etmişler... ...bir de böyle bir durum da var maalesef... ...hani bir sürü yargı kararı alınıyor... ...ama yargı kararlarının... ...uygulanmaması da aslında e, insanları ...çünkü... Gayet e, bilerek artık bilinçli olarak insanlar e, kendi yaşadıkları bölgeden başlayarak e, doğalarını korumak istiyorlar, sahip çıkıyorlar. Bunun farkındalar, bilincindeler. Aslında bu cumartesi günkü etkinlik de bunun bir doruk noktası. Bilmiyorum e, hani bu yasal mücadelelerin sonucunda herhalde e, yasayla kazandığımız mücadeleleri ancak kamuoyu baskısıyla uygulatabileceğiz. Öyle görünüyor geldiğimiz nokta. Ve hani şu anki gezi olayları da işte gezi ile ilgili verilen sonrasında hani bu bilinçlenmede bir aydınlanmada aslında bu çevre mücadelelerine gerçekten çok büyük bir inme kazandıracak diye düşünüyorum. Çünkü insanlar artık haklarını nasıl arayacaklarını biliyorlar. Evet ee, bir de gezi ile ilgili yani biz aslında bu 29 Haziran eylemini bir yıldır planlıyorduk ee, ve çok öncesinden hani izinleri alınmıştı plan hazırlığı tamamdı ama baktığımız zaman gezi ile de çok aslında örtüştü yani gezi de... Ağaçları korumak için başlayan mücadele dünyada ilk yaşanan mücadele değildi. Anadolu'da da yaşanan ilk mücadele değildi. İşte Radikal'in haberi vardı. Gezi'nin evet. iç mihrakı Anadolu diye. Aslında Anadolu'da insanlar örneğin Gerze beş yıldır e, projenin ÇED raporu olmamasına rağmen... ...firma proje yapmakta ikna et, ısrar ettiği için orada nöbet tutuyorlar. İşte yuvarlak çayda HES'lere karşı nöbet tutuluyor. Anadolu'nun her yerinde bu nöbetler <gülüyor> devam ediyordu. Şimdi bu işi büyütmenin zamanı 29 Haziranla beraber bu işi küresel çapta ve e, kendi insanlık medeniyetini korumak için yapmanın zamanı. Yine sabahki e, panelden bir küçük referans vereceğim işte Cristiana Figueres Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin genel sekreteri şeyi söylüyordu. Yani bu kadar çok iklim değişikliğin doğrudan etkisini yaşarken yani ailenizden bir kişiyi kaybedince yaşadığınız üzüntüyü düşünün. Ve biz her yıl böyle binlerce insanı kaybediyoruz. Ve düşünün yani zorla başka bir yerde yaşatılmanın e, sizde yarattığı depresyonu düşünün. Ve her yıl milyonlarca bambaşka yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Niye hala dünyanın her yerinde milyonlarca insan sokağa çıkıp bu iş böyle gitmiyor arkadaş demediğimizi anlamıyorum diyordu. Ki bence bu da çok önemli yani bunu bizim değil artık Birleşmiş Milletler'den duyuyor olmamız... Çok önemli ve Birleşmiş Milletler'in bir başka bugünkü toplantıda önemli ve altını çizdiği konuda... ...biz bundan sonraki süreçte yani e, gezegeni kurtarma mücadelesi şu andaki genç neslin elinde. Çünkü onlar başaramazlarsa bir sonraki neslin başarma şansı olmayacak. Dolayısıyla artık karar vericilerin gençler olması gerekiyor. Karar, karar vericilerin artık karar verecek bir şey kalmayacak. Öyle görünüyor. <gülüyor> evet. e, karar vericilerin gençler olması için de örneğin Birleşmiş Milletler'de... ...kendi süreçlerinde bu gençlerin katılımını arttıracak çeşitli e, yöntemlere ve çeşitli ilerlemelere doğru gitmeye çalışıyorlar. Ki bu, bu da bence çok önemli bir konu. Dolayısıyla hani çok böyle tepeden baksak resme bir yandan hem dünyadaki yerellerde, yani dünyanın her tarafında... ...Türkiye'ye üzerine bakarsak Anadolu'da yerellerde ve işte İstanbul'da 29 Haziran'da onun tarafı, diğer taraftan baksak da... Ee, ...işte birleşmiş seviyesinde vesaire sürekli bir mücadelenin devam ettiğini... ...ve artık bu neslin gezegenini kurtarmak için yani bizim insanlık medeniyeti olarak... ...buradaki varlığımızı kurtarmak için mücadelenin artık zorunluluğu... ...ve bundan başka kaçış yolumuzun olmadığı konusunda hemfikir olduğunu görüyoruz. Ve her alanda da bu mücadelenin gittikçe büyüdüğünü görüyoruz. Bugün işte sabahki tartışmalarda şey konuşuluyordu... <gülüyor> ...Bugandi'nin çok ünlü bir sözü var... ...önce sizi ciddiye almazlar... ...sonra size gülerler... ...sonra sizinle kavga ederler... ...ve en son kazanırsınız diye... ...ondan sonra e, bu yıl Birleşmiş Milletler'in... E, ...Sivil Toplum Kuruluşları... ...İzleme e, Kurumu... Siv ...Sivicus... E, ...bir rapor <gülüyor> yayınladı... ...raporda çok net olarak şeyi gösteriyor... ...dünyanın her tarafında... ...özellikle çevre alanında çalışan... ...Sivil Toplum Kuruluşları üzerinde... ...çok büyük bir baskı var... Ve hani e, yani bazı ülkelerde çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşu çalışanların takip edilmesi... ...tehdit edilmesi ve işte faali meçhullerle ortadan kaldırılması gibi konular söz konusu. Dolayısıyla böyle resmin geneline baktığınızda çok ciddi bir baskı var. Özellikle çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşları üzerinde diyordu. Gandhi'nin o lafına geri dönersek Gandhi'nin dediği üçüncü noktada olduğumuzu görüyoruz. Yani önce bizim, bizi ciddiye almadılar sonra bize güldüler... Şu an bizimle savaşıyorlar. Bunun bir sonraki adımı kazanmak. Dolayısıyla yani başka şansımız olmadığına göre ya gezegeni geri alacağız ya da medeniyetimizi kaybedeceğiz. Dolayısıyla kazanmaya bir adım uzaktayız gibi düşünmek lazım. Bunun içinde tek çaremiz herhalde mücadeleyi daha da büyütmek. ...gibi görünüyor. Her alanda olduğu gibi... ...iklim değişikliği konusunda da. Azli, şimdi e, bu e, sivil toplum kuruluşlarına... ...tepki deyince e, aklım benim... ...şimdi bu gezi olayları sonrasında... ...tabii ki toplumdaki duyarlılık arttığı için... ...mesela bize gelen tepkiler... Sivil, ...diğer sivil toplum kuruluşları da öyledir... ...gelen tepkiler, kızanlar, teşekkür edenler... ...aslında kızanlara da teşekkür edenlere... ...farklı önerilerde bulunanlara da... E, ha, ...çok mutlu oluyorum ben. E, çünkü eni yani, kızması gerektiği... ...bir şeyler olduğunu e, görüp mesela bizden niye buna tepki göstermiyorsunuz veya bu konu değil, bize birçok konuda daha fazla belki bilmediğimiz konularda uyaranlar, işte ne yapacağını soranlar, bu çok ciddi oranda e, artış e, sağlandı açıkçası. Mesela biz ...fidan dikeyim çalışmaları uzun evet. yıllardır yapıyoruz... ...daha çok fazla insan fidan dikmek için... ...ne yapabilirim diye soruyor işbirliği için... ...veya ne bileyim kendi bir salonu var... ...bu salonu benim etkinliklerimde kullanabilirsiniz diye... Yani ...inanılmaz bir böyle bir dayanışma... ...hani kızan da var içinde... ...onu samimi olarak itiraf etmek lazım bize... ...veya başkası Sivil Toplum kuruluşları ...ama bu toplumda bir şeyleri uyandırdı... ...bir birlikteliği... ...çünkü... Bize tepki gösterince bizim onlara anlatma şansımız da oldu birebir olarak artık. Sosyal evet. medyanın öyle bir e, verdiği bir şans olduğu için interaktif olarak doğrudan birebir biz konuyu merak edene bizim doğrudan açıklama ve doğru bilgiyi e, verme şansımız oldu. Bunu da bir kazanım ve şans olarak görüyorum açıkçası. Evet dolayısıyla hani bir kere daha bütün etraflıca 29 Haziran'ı konuştuktan sonra 29 Haziran'ın e, buluşma yerini saatini tekrar söyleyerek programı kapatalım. E, 29 Haziran'da cumartesi günü yani bu cumartesi günü saat 3'te Kadıköy'de Numune Hastanesi'nin önünde buluşuyoruz. Oradan Kadıköy meydana yürüyoruz ama az önce söylediğimiz gibi devasal kuklalarımızla ve şenlikli bir şekilde yürüyoruz. E, çünkü dünyayı <gülüyor> eğlenerek kurtaracağız. E, meydana vardığımızda da önemli olan nokta yerellerden ve uluslararası iklim hareketinden e, şimdiye kadar bu hareketi mücadelesine devam ettirmiş ve sesimizi duyurması duyurmayı sağlamış kişilerin konuşmaları olacak karşılıklı bir deneyim paylaşacağız arkasından da e, lüksus konseri olacak dolayısıyla herkesi bekleriz 29 evet. Haziran'a 29 Haziran'da görüşmek üzere o zaman evet şimdi hoşçakalın. çakalım Yeşil dalga Çevre Mücadeleleri üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için